Yirmidörtüncü lema, tesettür hakkında. 15 beşinci notanın ikinci ve üçüncü meseleleri iken, ehemiyetine binaen yirmidörtüncü Lemma olmuştur. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ya ey Yuhann Nabi, kulle azvajke ve benatke ve nisaal yudnina alihin min jalabi İla ahir ayeti, tesettürü emrediyor. Medeniyet-i ise Kur'an'ın bu hükmüne karşı muhalif gidiyor. Tesettürü fıtri görmüyor, bir esarettir diyor. Mahkemeye karşı ve mahkemeyi susturan laihaye temyiz'in müdafaatından bir parça. Ben de adliyenin mahkemesine derim ki 1350 senede ve her asırda 350 milyon insanların hayatı içtimaiyesinde en kutsi ve hakîki ve hakikatlı bir düsturu ilahiyi 350 bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden ve 1350 sene zarfında geçmiş ecdadımızın itikatlarına iktidâen tefsir eden bir adamı mahkûm eden haksız bir kararı elbette ruhi zeminde adalet varsa o kararı red ve bu hükmü nakz edecektir kuran Kur'an'a hakimin bu hükmü tam fıtri olduğuna ve muhalifi gayri fıtri olduğuna delalet eden çok hikmetlerinden yalnız dört hikmetini beyan ederiz. Birinci hikmet, tesettür kadınlar için fıtriidir ve fıtratları iktiza ediyor. Çünkü kadınlar hilkaten zayıf ve nazik olduklarından kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğundan, kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskale maruz kalmamak için fıtri bir meyli var. Hem kadınların on adetten altı yedisi ya ihtiyardır ya çirkindir ki, ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Ya kıskançtır, kendinden daha güzellere nispeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ittihamdan korkar, taarruza maruz kalmamak ve kocası nazarında hıyanetle müttehem olmamak için fıtraten tesettür isterler. Hatta dikkat edilse, en ziyade kendini saklayan ihtiyarlardır. Ve on adetten ancak iki-üç tanesi bulunabilir ki, hem genç olsun, hem güzel olsun, hem kendini göstermekten sıkılmasın. Malumdur ki, insan sevmediği ve istiskal ettiği adamların nazarından sıkılır, müteessir olur. Elbette açık saçıklık kıyafetine giren güzel bir kadın, bakmasına hoşlandığı namahrem erkeklerden onda iki üçü varsa, yedi sekizinden istiskal eder. Hem tefahhuş ve tefessüh etmeyen bir güzel kadın, nazik ve seriyüd teessür olduğundan, maddeten tesiri tecrübe edilen, belki semlendiren pis nazarlardan elbette sıkılır. Hatta işitiyoruz, açık saçıklık yeri olan Avrupa'da çok kadınlar, bu dikkati nazardan sıkılarak, bu alçaklar bizi göz hapsine alıp sıkıyorlar diye, polislere şekva ediyorlar. Demek medeniyetin ref-i tesettürü, fıtrattır. Kur'an'ın tesettür emri fıtri olmakla beraber, o madeni şefkat ve kıymetdar birer refikay ebediye olabilen kadınları tesettür ile sukuttan, zilletten ve manevi esaretten ve sefaletten kurtarıyor. Hem kadınlarda ecnebi erkeklere karşı fıtraten korkaklık, tahavvuf var. Tahavvuf ise fıtraten tesettürü iktiza ediyor. Çünkü 8-9 dakika bir zevki cidden acılaştıracak. 8-9 ay ağır bir velet yükünü zahmet ile çekmekle beraber hamisiz bir veledin terbiyesiyle 8-9 sene o 8-9 dakika meşru zevkin belasını çekmek ihtimali var. Ve kesretle bâkî olduğundan cidden şiddetle namahremlerden fıtratı korkar ve cibilliyeti sakınmak ister. Ve tesettür ile namahremin iştihasını açmamak ve tecavüzüne meydan vermemek, zayıf hilkati emreder ve kuvvetli ihtar eder. Ve bir siperi ve kalası çarşafı olduğunu gösteriyor. Mesmuatıma göre, merkez ve paytaht hükümette, çarşı içinde, gündüzde, ahalinin gözleri önünde gayet adi bir kundra boyacısı, Dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık bacaklı karısına bilfiil sarkıntılık etmesi tesettür aleyhinde olanların hayasız yüzlerine bir şamar vuruyor. İkinci hikmet kadın ve erkek ortasında gayet esaslı ve şiddetli münasebet, muhabbet ve alaka yalnız dünyevi hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Evet, bir kadın kocasına yalnız hayatı dünyeviye mahsus bir refikaye hayat değildir. Belki hayat ebediyede dahi bir refikai hayattır. Madem hayat ebediyede dahi kocasına refikai hayattır, elbette ebedi arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarından gayrı başkasının nazarını kendi mahasinine celbetmemek ve onu darıltmamak ve kıskandırmamak lazım gelir. Madem mümin olan kocası sırrı imana binaen onun ile alakası hayatı dünyeviyeye münhasır ve yalnız hayvani ve güzellik vaktine mahsus muvakkat bir muhabbet değil belki hayatı ebediyede dahi bir refikay hayat noktasında esaslı ve ciddi bir muhabbetle bir hürmetle alakadardır. Hem yalnız gençliğinde ve güzellik zamanında değil belki ihtiyarlık ve çirkinlik vaktinde dahi o ciddi hürmet ve muhabbeti taşıyor. Elbette ona mukabil o da kendi mehasenini onun nazarına tahsis ve muhabbetini ona hasretmesi muktezai insaniyettir yoksa pek az kazanır fakat pek çok kaybeder şer'an koca karıya küfüv olmalı yani birbirine münasip olmalı bu küfüv ve denk olmak en mühimi diyanet noktasındadır ne mutlu o kocaya ki kadınının diyanetine bakıp taklit eder refikasını hayatı ebediyede kaybetmemek için mütedeyyin olur Bahtiyardır o kadın ki kocasının diyanetine bakıp ebedi arkadaşımı kaybetmeyeyim diye takvaya girer. Veil o erkeğe ki salihâ kadınını ebedi kaybettirecek olan sefaate girer. Nebetbahtl o kadın ki muttaki kocasını taklit etmez, o mübarek ebedi arkadaşını kaybeder. Binler veil o iki betbaht zevç ve zevceye ki birbirinin fıskını ve sefaatini taklit ediyorlar birbirine ateşe atılmasında yardım ediyorlar. Üçüncü hikmet, bir ailenin saadet-i hayatiyesi, koca ve karı mabeyninde bir emniyet-i mütekabile ve samimi bir hürmet ve muhabbetle devam eder. Tesettürsüzlük ve açık saçıklık, o emniyeti bozar, o mütekabil hürmet ve muhabbeti de kırar. Çünkü, açık saçıklık kılığına giren on kadından ancak bir tanesi bulunur ki, Kocasından daha güzeli görmediğinden kendini ecnebiye sevdirmeye çalışmaz. 9’u kocasından daha iyisini görür ve 20 adamdan ancak bir tanesi karısından daha güzelini görmüyor. O vakit o samimi muhabbet ve hürmeti mütekabile gitmekle beraber, gayet çirkin ve gayet alçakça bir his uyandırmaya sebebiyet verebilir. Şöyle ki, insan, Hemşire misillü, mahremlerine karşı fıtraten şehevânî his taşıyamıyor. Çünkü mahremlerin simaları, karabet ve mahremiyet cihetindeki şefkat ve muhabbeti meşruayı ihsas ettiği cihetle nefsi şehevânî temayülâtı kırar. Fakat bacaklar gibi şer'an mahremlere de göstermesi caiz olmayan yerlerini açık saçık bırakmak, süfli nefislere göre gayet çirkin bir hissin uyanmasına sebebiyet verebilir. Çünkü mahremin siması mahremiyetten haber verir ve namahreme benzemez. Fakat mesela açık bacak mahremin gayri ile müsavidir. Mahremiyeti haber verecek bir alamet-i farikası olmadığından hayvani bir nazarı hevesi bir kısım süfli mahremlerde uyandırmak mümkündür. Böyle nazar ise tüyleri ürpertecek bir sukutu insaniyettir. Dördüncü hikmet malumdur ki Kesret-i nesil herkesçe matluptur. Hiçbir millet ve hükümet yoktur ki kesreti tenasüle taraftar olmasın. Hatta Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam ferman etmiş. Tenakahu tekaferu fe inni ubahi bikumul umama ev kemakal. Yani izdivacı ediniz, çoğalınız, ben kıyamette sizin kesretinizle iftihar edeceğim. Halbuki tesettürün ref'i izdivacı teksir etmeyip çok azaltıyor. Çünkü en serseri ve asri bir genç dahi, refikay hayatının namuslu ister. Kendi gibi asri, yani açık saçık olmasını istemediğinden bekar kalır. Belki de fuhşa süluk eder. Kadın öyle değil. O derece kocasını inhisar altına alamaz. Çünkü kadının aile hayatında müdürü dahili olmak haysiyetiyle kocasının bütün malına, evladına ve her şeyine muhafaza memuru olduğundan, en esaslı hasleti sadakattır, emniyettir. Açık saçıklık ise bu sadakati kırar, kocası nazarında emniyeti kaybeder, ona vicdan azabı çektirir. Hatta erkeklerde iki güzel haslet olan cesaret ve sehavet, kadınlarda bulunsa, bu emniyete ve sadakate zarar olduğu için, ahlakı ı seyyedendir kötü haslet sayılırlar. Fakat kocasının vazifesi, ona hazinedarlık ve sadakat değil, belki himayet ve merhamet ve hürmettir. Onun için o erkek, inhisar altına alınmaz. Başka kadınları da nikah edebilir. Memleketimiz Avrupa'ya kıyas edilmez. Çünkü orada düello gibi çok şiddetli vasıtalarla, açık saçıklık içinde namus bir derece muhafaza edilir. İzzetni nefis sahibi birisinin karısına pis nazarla bakan boynuna kefenini takar sonra bakar. Hem memaliki baride olan Avrupa'daki tabiatlar o memleket gibi barit ve camittirler. Bu Asya yani alemi İslam kıtası ona nispeten memaliki harredir. Malumdur ki muhitin insanın ahlakı üzerinde tesiri vardır. O barit memlekette soğuk insanlarda hevesat-ı hayvaniyeyi tahrik etmek ve iştihayı açmak için açık saçıklık belki çok suiistimalata ve israfata medar olmaz fakat seriütte esür ve hassas olan memalik-i harredeki insanların hevesatü nefsaniyesini mütemadiyen tahric edecek açık saçıklık elbette çok istimalata ve israfata ve neslin zafiyetine ve sukutu kuvvete sebeptir. Bir ayda veya 20 günde ihtiyacı fıtriye mukabil her birkaç günde kendini bir israfa mecbur zanneder, o vakit, her ayda on beş gün kadar hayız gibi arızalar münasebetiyle kadından tecennüp etmeye mecbur olduğundan, nefsine mağlup ise, fuhşiyata da meyleder. Şehirliler, köylülere, bedevilere bakıp tesettürü kaldıramaz. Çünkü köylerde, bedevilerde, derdi i maişet meşgalesiyle ve bedenin çalışmak ve yorulmak münasebetiyle, hem şehirlilere nisbeten nazarı dikkati az celbeden masume işçi ve bir derece kabak kadınların kısmen açık olmaları, hevesat-ı nefsaniyeyi tehyice medar olamadığı gibi, serseri ve işsiz adamlar az bulunduğundan, şehirdeki mefasidin onda biri onlarda bulunmaz. Öyle ise onlara kıyas edilmez. Bismihi sübhan'e, ehl-i iman ahiret hemşirelerim olan kadınlar taifesiyle bir muhaveredir. Bazı vilayetlerde Taife-i Nisa'dan samimi ve hararetli bir surette nurlara karşı alakalarını gördüğüm ve haddimden pek ziyade onların nurlara ait derslerime itimatlarını bildiğim sıralarda, mübarek Isparta'ya ve manevi medrese ü Zehra'ya üçüncü defa geldiğim zaman işittim ki, o mübarek ahiret hemşirelerim olan Taife-i Nisa, benden bir ders bekliyorlarmış. Güya vaz suretinde camilerde onlara bir dersim olacak. Halbuki ben dört beş veciyle hastayım ve hem perişan hatta konuşmaya ve düşünmeye iktidarsız bulunduğum halde, bu gece şiddetli bir ihtar ile kalbime geldi ki, madem on beş sene evvel gençlerin istemeleriyle gençlik rehberini onlar için yazdın ve pek çok istifade edildi, Halbuki hanımlar tayfesi gençlerden daha ziyade bu zamanda öyle bir rehbere muhtaçtırlar. Ben de bu ihtara karşı gayet perişan ve zafu aczimle beraber üç nükte ile gayet muhtasar bazı lüzumlu maddeleri o mübarek hemşirelerime ve manevi genç evlatlarıma beyan ediyorum.